1627 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in sabah ve akşam yaptığı dualar, Resulullah'ın komşusu olan bir hatun bana, Resulullah'ı dinledim, fece doğduğu zaman şöyle diyordu, ey Allah'ım, kabir azabından, kabir fitnesinden sana sığınıyorum.